Hüccetül İslam, İmam Gazali hazretleri, mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, İliyi Emretmek, Kötülüğü Menetmek. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İliyi emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız. Çünkü Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de. Hep inansaydı, kendileri için elbet daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler vardır. Ancak onların birçoğu hak dinden çıkmış fasıklardır. Kelbi der ki, Bu ayet, ümmeti Muhammed'in faziletlilikte diğer ümmetlerle durumunu beyan eder. Ayette, bu ümmetin kayıtsız şartsız diğer ümmetlerden hayırlı olduğuna delil vardır. Yine, bu hayırlılık diğer ümmetlere nispetle ilk Müslümanlarla ahir zaman Müslümanları arasında müşterektir. Her ne kadar sahabe diğer Müslümanlardan faziletli ise de iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız. Çünkü Allah'a inanırsınız cümleleri ümmeti Muhammed'in hayırlılık sebeplerini anlatır. O halde bu vasıfları kendinde bulundukları sürece hayırladırlar. Eğer bu vasıfları kaybederlerse, hayırlılık onlardan zail olur. Buna göre şöyle diyebiliriz: Allah celle celalihu ümmeti Muhammedi, insanlar için insanların en hayırlısı yaptı. Çünkü onlar iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar. Allah celle celalihu'nun adaletinin hakim olması için imansızlarla cihad ederler. Nitekim Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İnsanların en şerlisi, insanlara zararlı olandır. Allah Celle Celaluhu'ya iman edersiniz demek, Allah Celle Celaluhu'nun birliğini tasdik eder ve bu tasdikinizde sabit kadem kalır. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah Celle Celaluhu'nun Resulü olduğunu ikrar edersiniz demektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Celle Celaluhu'nun Resulü olduğunu tasdik etmeyen Allah Celle Celaluhu'ya iman etmiş sayılmaz. Çünkü onu tasdik etmemek getirdiği mucizelerin Allah Celle Celaluhu tarafından olmadığını ve kendisinin uydurduğunu iddia etmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Sizden biri Allah rızasına uymayan herhangi bir hareket görürse onu eliyle menetsin. Eğer eliyle menetmeye muktedir olamazsa diliyle bu hareketin doğru olmadığını söyleyerek önlesin. Diliyle de bir şey yapamazsa bu hareketi tasvip etmediğini kalbinden geçirsin. İmanlıların en zayıf fiili budur. Bu hadis üzerine bazı alimlerimiz derler ki bir kötülüğe elle mani olmak, idare adamlarına dille mani olmak, yani o fiilin kötülüğünü dille anlatmak alimlere, kalben tasvip etmediğini içinden geçirmekte avam tabakasına düşer. Bazı alimlerimiz de aynı mevzuda şöyle der: her kim olursa olsun bir kötülüğü önlemeye ne suretle muktedir olabiliyorsa öylece önlemek onun üzerine vaciptir. Nitekim şanı yüce olan Allah buyurur. İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve haddi aşmak hususunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah cezası çok çetin olandır. İyiliği teşvik etmek, hayırlı şeyler işlenmesini kolaylaştırmak ve imkan dahilinde şer ve düşmanlık yollarını kapamak da iyilikte yardımlaşma cümlesindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyururlar ki, Kim bidat işleyen birisinin bidatine mani olursa Allah Celle Celaluhu onun kalbini güvenle, imanla doldurur. Kim bid'at sahibine karşı çıkarsa Allah Celle Celaluhu kıyamet gününün korkusundan onu emin kılar. Kim iyilik etmeyi emreder, fenalıktan men ederse o yeryüzünde Allah'ın, Allah'ın kitabının ve Resulünün halifesidir. Huzeyfe'den nakledilir. Öyle bir zaman gelecek ki bir kısım insanlarca yanlarında, İyilik etmeyi emredip fenalık yapmaktan men eden birisi bulunmaktansa eşek tersi bulunması daha makbul addedilecek. Bir defasında Hazreti Musa aleyhisselam münacat yoluyla Rabbine sorar. Ey Rabbim! Mümin kardeşini çağırıp ona iyilik etmesini ve kötülükten kaçınmasını tavsiye eden birisinin mükafatı nedir? Şanı yüce olan Allah buyurur ki... Ona bütün kelimelerle bir senelik ibadet sevabı yazarım ve ona azap vermekten utanırım. Şanı yüce olan Allah, bir kutsi hadiste şöyle buyurur. Ey Adem oğlu, Tevbe'yi geciktirenlerden, uzun emellere kapılanlardan ve ahirete amelsiz olarak gelenlerden olma. Abidlerin konuştuğunu konuşup, münafıklar gibi amel edenlerden olma. Ki onlar, Allah'ın, Helalinden kendilerine verdiği miktara kanaat etmezler. Haram olan şeylere yaklaşmaktan çekinmezler. Salihleri sevdiğini iddia edip onların ahlakını taşımayan, münafıklara boz ettiğini söyleyip onlarla beraber bulunanlardan olma. Hayrı emredip fakat kendisi işlemeyen, şerri menedip kendisi kaçınmayanlardan olma. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin naklettiğine göre bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ahir zamanda pis dişli, akılsız, öyle bir takım insanlar zuhur eder ki iyilikten konuşurlar. Fakat konuştukları hançerelerinden öte işlemez. Okun isabet ettiği avı delerek öbür tarafa fırlayıp gittiği gibi dinden çıkıp giderler. Yine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şunları anlattı. Miraç gecesi bir kısım insanlar gördüm. Ateşten makaslarla dudakları kesiliyordu. Ey Cebrail! Bunlar kimdir diye sordum. Dedi ki, bunlar senin ümmetinin başkalarına iyilik yapmalarını öğütledikleri halde kendilerini unutan hatiplerdir. Nitekim şanı yüce olan Allah, Celle Celalihu şöyle buyurur: Siz insanlara iyiliği emredersiniz de kendinizi unutur musunuz? Halbuki Allah'ın kitabını okuyorsunuz, hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Bir kısım insanlar Allah'ın kitabını okurlar, ne istediğini anlarlar, öğrenirler, ancak amel etmezler. Mesela Muhtaçlara ve sıkıntı içinde olanlara yardım edilmesini söylerler fakat bu yardıma kendileri yanaşmazlar. İyilik yapmayı emretmek ve kötülükten sakındırmak fakat aynı zamanda kendisini de fiilen bu esasa uydurmak her Müslümana vaciptir. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Mümin erkeklerde, mümin kadınlarda birbirinin dostları ve yardımcılarıdır. Bunlar insanlara iyiliği emrederler, onları kötülüklerden vazgeçirmeye çalışırlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah Celle Celaluhu iyiliği emrederler buyurmakla müminleri övüyor. O halde İyiliği emredip, kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmayanlar, bu ayette met edilen müminler topluluğundan sayılmazlar. Nitekim Allah, Celle Celaluhu, iyilik yapmayı emredip, kötülükten vazgeçirmek için çalışmayanları zemmetmiştir. Onlar, işledikleri herhangi bir fenalıktan birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Hakikat, yapmakta devam ettikleri o hal ne kötüydü. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda şöyle der. Ey insanlar! Siz iyilik yapmayı emredecek, fenalıklardan vazgeçireceksiniz. Yoksa Allah Celle Celaluhu, başınıza zalim bir devlet adamını musallat eder. Bu zalim ne büyüklerinize hürmet eder, ne de küçüklerinize merhamet. İçinizden hayırlılarınız dua eder, fakat kabul olunmaz. Allah Celle Celalihu'dan yardım isterler fakat gelmez. Bağışlanma dilerler fakat affolunmazlar. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre bir defasında Resul Aleyhisselam ashabından bir topluluğa hitaben şöyle dedi. Allah Celle Celalihu içinde peygamberlerin amelleri gibi amele sahip 18 bin kişi bulunan bir köy ehline ashab etti. Ashab sordu, ''Ey Allah'ın Resulü, bu nasıl olur?'' Resul aleyhisselam buyurdular, ''Allah Celle Celaluhu için buz etmezler, iyiliği emretmez ve kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Allah ondan razı olsun.'' Ebu Zergıfari'nin anlattığına göre bir defasında Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu, ''Ey Allah'ın Resulü hutperestlerle harp etmekten başka cihat var mıdır?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. ''Evet, ey Ebu Bekir, Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzünde öyle mücahit kulları vardır ki, şehitlerden daha faziletlidirler, yaşarlar, rızıklanırlar ve dünya üzerinde dolaşırlar.'' Allah Celle celalihu gökteki meleklere karşı onlarla iftihar eder. Nasıl ki Ümmü Seleme Allah'ın Resulü için süsleniyorsa cennet de onlar için süslenir. Hazreti Ebubekir, Bekir radiyallahu anh sordu. Ey Allah'ın Resulü kimdir onlar? Resul aleyhisselam şöyle buyurdu. İyiliği emredip kötülüğü men edenler Allah için sevip Allah için buğz edenler. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki yukarıdaki vasıfları haiz olan kişi köşkleri şehitlerin köşklerinin üstünde bir köşkte olacak. Her köşkün 300 kapısı bulunacak. Kapılar yakuttan ve yeşil zümrütten olacak. Her kapıda bir nur bulunacak. Bu köşkün maliki 300 bin huri ile evlenecek ve huriler yalnız ona gönül verecekler. Hurilerden herhangi birine nazar ettiği zaman ona şöyle diyecek. Hatırlıyor musun filan günü, şunu, şunu. Hani iyiliği emretmiş, kötülüğü men etmiştin. Yine Hurilerden herhangi birine iltifat ettiği zaman o ona iyiliği emredip kötülükten men etmiş olduğu bir makamı hatırlatacak. Allah ondan razı olsun. Ebu Ubeyde İbni Cerrah anlatır. Bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ey Allah'ın Resulü! Allah Celle Celaluhu yanında şehitlerin hangisi daha şereflidir? Resul aleyhisselam buyurdular ki, Zalim bir idareciye karşı çıkıp, iyiliği emreden ve kötülükten vazgeçirmeye çalışan Ve bu yüzden o zalim kişi tarafından katledilen adam. Katledilmese bile artık o, Zalim hükümdara karşı çıkmasından sonra ne kadar yaşarsa yaşasın kalem ona günah yazmaz. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Hasan-ı Basri hazretlerinin naklettiğine göre bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı mevzuda şunları söyledi. Ümmetimin şehitlerinin en şereflisi o kişidir ki, zalim bir idareciye karşı çıkarak, iyiliği emreder, kötülükten men eder de, bunun üzerine, o zalim tarafından şehit edilir. Bu şehidin cennetteki makamı, Hazreti Hamza ile Hazreti Cafer arasındadır. Bir ara Allah, Celle Celaluhu, Yuhşâ aleyhisselam'a vahyeder. Ey Yuhşâ! Kami'nin hayırlılarından kırk binini, şerirlerinden de altmış binini helak edeceğim. Yuşa aleyhisselam sorar, Ey Rabbim, şerirleri anladık. Hayırlıların günahı nedir? Şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurur. Çünkü onlar, yani hayırlılar, şerirlerle iyi pişiyorlardı. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik anlatır. Bir defasında, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedik ki, Ey Allah'ın Resulü! Kendimiz iyiliklerin hepsini işlemeden iyilikle emretmeyelim, kötülüklerin hepsini terk etmedikçe de kötülüklerden men etmeyelim mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kendiniz tamamını işlemeseniz bile iyilikle emredin. Kendiniz bütün kötülüklerden kaçınamamış olsanız bile kötülükleri men edin. Seleften bazıları oğullarına şöyle öğüt verirler. Eğer sizden biri insanlara iyilik yapmalarını ve kötülükten vazgeçmelerini söylemek isterse nefsini sabra bağlasın. Sevabını Allah Celle Celaluhu'dan beklesin. Kim Allah'ın vereceği sevaba güvenirse, insanlar tarafından maruz bırakılacağı haksızlıkların acısını duymaz.